2007 yılı dünyada Mevlana yılı ilan. Hümanizm etkisiyle dünya Mevlana büyük Emmet Ah Mevlana ne olursan ol gel çağrısı nasıl anlamalı ve anlatmalıyız? Mevlana kendi kaynağını bildiriyor. Benim kaynağım Kur'an'dır diyor ve sünnettir diyor. Kur'an'ın kölesiyim. Muhammed Mustafa Yunus'un toprağıyım diyor. Kim bana bunun dışında bir şey izaf ederse ben ondan da uzağım diyor. Onu söyleyenden de ben şeyim diyor, beriyim diyor. Bugün maalesef Kur'an kaynağını zedelemek için Mevlana bir filozof olarak gösteriyorlar. Halbuki gün birçok yeri Kur'an-ı Kerim'in iş arı bir tefsiri halindedir. Burada duymuşsunuzdur. Daha ziyade gayi saptırmak için onun meşhur bir dörtlüğü vardır. Baza baza tuan çesti, baza gerkaşuro gebro putperesti baza İn dergi mi, dergi ne Sadbar, eğer tövbeş kestiği bazı. gel, gel, neysen de gel, putperes sen de, kafir sen de gel. Bizim dergahımız ümitsiz dergah değildir. Yüz kere de tövbeni bozmuşsan yine de gel. Bunu sanki şöyle ifade ediyorlar: Hangi rezalette olursan ol, kumar bassan, tahi şey sen, bilmem neysen, edepsizsen, sen, bilme gel burada kal o değil. burada baza gel ve kal demektir yalnız gel değil gel ve burada kal burada eğitim gör burada iç alemini temizle Allah'ın seni niye yarattığının farkında ol halıkını tanı bu gel gel ney sende gelin şey budur onun için Mevlana büyük bir İslam mütefekiridir Kaynağı Kur'an'dır, mesnevisi bir ayna tutar, orada sana sen busun der, orada sen kendini tanırsın. Bunun için devirlerden devirlere aktualitesi devam eder. Nasıl hamlet devam ediyor insan realitesi? Mezardan o kuru kafayı, kelleyi, bak diyor zavallı gidiyor şu gözler diyor, çökmüş, şu yanak diyor, yok olmuş, bitmiş diyor. Şuradan kaç defa ben diyor, şu yanakları öptüm diyor. Nerede diyor, o diyor, gülecekler diyor. İnsan realitesi devam ediyor. Meslevi ise onun kaynağı Kur'an-ı Kerim. İşte Meslevi mektup yazıyor. 2007 senesi Mevlana senesi oldu. Kendisinden 700 sene sonraki insanlara mektup yazıyor. Meçhullere mektup gönderiyor. Kaynağı ne? Kur'an-ı Kerim. İrşad. Bugün o bir raks ve bir de bir orkestra olarak şey yapıyor. Buna hiçbir alakası da yok. O bir cezbe halidir, bir aşk halidir, bir duyuş halidir. Bir zikir halidir. Efendim imansız birinin ölürken yaptığı tövbe geçerli midir, kabul olun, Olmaz. Cenab-ı Hak misal olarak Firavun'un ölümünü bildiriyor. Beni İsrail ilahına diyor ödürken ama işten geçiyor, her şey bitiyor. Çünkü ölüm anı, dünyaya ait perdelerin kapanması, öbür tarafa perdelerin açılması. Yasin'de de bunun misali var. Habibi Neccar taşınırken o zalimler için, zalimleri beddua etmiyor. Ah diyor, kavmim diyor. Allah'ım bana bu ikramını bilseydi diyor. Onun için artık ölüm anı dünyalı alaka kesilmiş oluyor. Öbür tarafa doğru şeyler açılıyor. Yine ayet-i kerime suresinde Cenab-ı o ölüm anını bildiriyor, ah yarabbi diyor, keşke diyor, tehir sen de diyor, sadaka versem ve salihlerden olsam demeden evvel infak edin buyuruluyor. Birinci insan kendini tanıması ölüm anındadır. İkinci olarak kıyamettedir, kasetler açıldığı zaman. Yine ölüm anı için sallallahu ve herkes ölüm anı pişmanlıkla ölecek buyuruyor. Salihler de pişmanlıkla ölecek, keşke daha öteye gitseydim diye. insanın ibadetlerini huşu içinde yapmasına engel olan haram lokma hadise günümüzde nasıl dikkat etmeliyiz? Günümüzde en zor hadise budur. Bir de bak kazancın helal olması lazım. Çünkü iki şey insanın kaderine tedahül eder, tesir eder. Birinci lokma tesir eder. Lokma nereden geliyorsa o kadar ya ruhaniyeti artır ya da hantallaştırır. İç alemi kalbi. İkincisi sevdiği insanın durumu insana tedahül eder. Çünkü sevdiği insanı, insan sevdiğini, hayran olduğunu taklit eder. Hayran olduğunu bütünleşmek ister. O lokma çok mühimdir. Tabii bu eskilerde bizim dedelerde, babalarda bu lokmayı çok ihtina gösterirlerdi. Hatta filede bile götürmezlerdi. Çarsam parada sepet içinde götürürlerdi. Birkaç tarihten misal vereyim ben. Cafer Tayyar Hazretleri Habeşistan'a gönderildi. Efendimiz Habeşistan'a gönderdi. İslami tebliğ için ve Müslümanların bir taraklaması için. Orada malum tebliğ etti İslam'ı. Oradaki giden sahibi yaşayışıyla da İslam'ı tebliğ ediyordu. Bir gün bir Müslüman sahibi bir Hristiyan'ın kapısını çaldı. İneklerini götürdü kapısının önüne. Bu hayvanlar sizindir dedi. O da Hristiyan dedi ki komşu nereden benim dedi. Benim ineklerim yok ki dedi. Sizin dedi, tarlınızdan benim ineklerimin ot yediğini gördüm dedi. Onun örf hukukuna göre o şekildeydi o zaman. Bu senindir dedi. Dedi ki Hristiyan bunu ben görmedim ama dedi. Senin ineklerinin ben nasıl alayım dedi. O da dedi, gören var dedi Müslüman. Kim gördü dedi. Şahit kim dedi. Allah şahit dedi. Nasıl bak kalbe yerleşmiş? Yine Ace'de, bugün Müslümanların olduğu yer, kökü nereden geliyor? Müslüman tüccarlar mal götürüyor. İpekli parlak kumaşlar götürüyor. Bir dükkanda onu bir Müslüman tezgahter satıyor, az kalıyor elinde mal. Az kaldığı zaman 2-3 misli, misli fiyatla satıyor mal sahibi diyor ne yaptın diyor mal bitmiş diyor efendim diyor, bitti diyor fakat diyor, son kalan bakiye biraz yüksek fiyatla sattım arkası olmadığı için diyor aa diyor kimlere sattın o bana bul çabuk diyor o sattığı kimseyi buluyor getiriyor bak diyor tezgahtar diyor bir yanlışlık yapmış size fazla fiyat istemiş bunun şu kadarıdır malın kıymeti üstünü geri alın diyor hatta krala gidip söylüyorlar acenin kralına kral şaşırıyor kral müslüman oluyor. bu nasıl bir dindir diyor ne güzel bir dindir diyor Nedir bu şey? Helal lokma, hatta o acelinin büyük bir kısmı Müslüman oluyor, bugün mesela görüyoruz o tavuk dönerleri, et dönerleri vesaire, o pikniklerde yapılan kokular vesaire, bunlar ne yapıyıp zedeliyor, sakatlıyor, birçok mahrumun takılı gözleri kalıyor, nefisleri kalıyor, e sen de onu yiyorsun en güzel annelerimizin pişirdiği besmelelerle, kelime-i tevhidlerle "Ya Rabbi bu ne güzel nimetin." diyerek takdim ettikleri yemekler şifa olur. İmam Şafii Hazretleri hacca gidiyor. Şam'dan kalkıyor, Medine'ye geliyor. Medine'de de Ahmed bin Hanbel misafir oluyor. Ve iştahlı bir yemek yiyor. Ahmedül Hanbeyin oğlu diyor ki baba diyor herhalde diyor İmam diyor İmam Şafii Hazretleri çok diyor yedi diyor İmam Şafii Hazretleri duyuyor, ben diyor oğlum diyor Şam'dan gelince kadar yolda bir şey almadım diyor olabilir ki diyor aldığım yerde diyor bir gasp edilmiş bir satın alın bir mamalı almış olur bu endişeden almadım diyor tabu bir çok yüksek bir takva durumu yani bir zahire bakarız yani bu işin bir derinliğini hesap etme bakımında. Bu temizin temizi, temizin temizi vardır. Kanun Sultan Süleyman ülama'yı çağırır, onla bir ziyafet verir. İmam bir de gelir. İmam bir gibi yemes. Ben pehrizim der. Kanunu ısrar eder. Bu der gazamalıdır der. Bu ikramlarda gazamalıdır der. Gaza ganimetidir der. Tiyptir der. <gülüyor> Tabi çok ısrar edince. İmam bir gibi bir ekmek alır, kaldırır, şöyle sıkar, birkaç tane kan damlamaya başlar. Tabi bunlar evli Allah için tabi tıbin tıbi tı bizim için değil. Yani bunun tabi yıldızlardaki ölçü. Fakat tabi de bu ölçülere ne kadar yaklaşırsak mesela komşunuza eziyet etmeyin diyor Efendimiz yemek kokusuyla. Bugün görüyoruz mesela bir pragmatist bir dünyanın içindeyiz. O apartmanlarda hep bir mangallar var, orada et kızarı, bütün o mahalleye de yayılıyor, diğer katlarda yayılıyor. Ne oluyor? mahrumların nefisleri takılıyor, yedilen ne kadar şifa olur?